Müslümanın milli piyango ile olan ilişkisi nasıl olmalı? Bu tarz şeylere meyletmeli miyiz? Mesela şöyle diyenler var. Bu büyük ikramiye bana çıksa ben büyük bölümüyle hayır yapmayı planlıyorum. Cami yapmayı planlıyorum. Bu şekilde <gülüyor> yaptıktan sonra kazanmış olduğumuz para meşrulaştırılabilir mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah şunu hepimiz biliyoruz yani Hı. bir takvim oluşturulmuş Ocak ayının birinden itibaren başlayan bir takvim var evet. Türkiye'de bunu belirli bir zaman sonra kabul etmiş Dolayısıyla bir Ocak itibariyle yeni, yeni yıla girilmiş oluyor Evet bu daha normal bir şey yok yeni yıla girmeniz ya aslında öbrünüzden bir günün Bazılarına göre bir yılın efendim gitmesi anlamına geliyor. E bu hadise bize ders vermesi gerekir. Yani ömrünüz hayırsız olarak, e, amelsiz olarak, itikatsız ibadetsiz olarak geçmişse e, yazık ettiniz. Ondan dolayı üzülmeniz icap eder. Şimdi yeni yıla girdikten veya girmek üzere olan mesela gayrimüslim ülkelerde bir takım usul ve esaslar var. Ne yapıyorlar? İşte karnavallar yapıyorlar, gece eğleniyorlar, sabaha kadar oynuyorlar, zıplıyorlar, içiyorlar. Yani bir takım meşru şeyleri bizim dinen haram olduğunu bildiğimiz şeyleri yapmaya gayret ediyorlar gayrimüslimler. Evet. İslam alemi bir zamana kadar, yani bunu 40-50 yıl öncesine kadar bu şeylere itibar etmezdi. Fakat sonra yılbaşı gecelerinde işte portakala alıp yemek suretiyle, işte efendim fındık fıstık alıp yemek vesaire gibi televizyonu seyretmekle başlayan bir taklitçilik anlayışına sahip oldu. Ee, o zaman belki bir portakal veya fındık, leblebi, çerez yeniyordu ama zamanla bu gelişti, değişti. Yani başkalarına has olan bazı şeyleri biz ne yaptık? Ta taklit etmeye başladık. Bunlardan bir tanesi de bu yıl başlarında hı hı. piyangonun var olması. Ona dikkat ederseniz milli ismini kullanmak istemiyorum. Yani milli bir anlamda dini demektir aslında. milli e, Millet din anlamına da gelir. O açıdan mesela piyango hakkında, milli piyango demek çok da uygun bir mütalaa değil. Ancak resmen böyle bir isim verilmiş. Peki biz e, bunlar var. Yani el alem yılbaşı kutluyor, e, piyangoları var, içki içiyor, gayrimeşru şeyler yapıyor diye... Bizim onların peşinden gitmemiz, onları taklit etmemiz elbette e, yani tasvip edilecek, onaylanacak bir hadise değil. E, şimdi e, televizyonlarda genelde e, aynı şeyler sorulur ve aynı şeyler söylenir. E, mesela size çıksa ne yaparsınız gibi bir sual. Müslüman'ın vereceği cevap ne olmalı aslında? E, Kardeşim ben Allah'tan korkarım. Benim arzum helalinden kazanmaktır. Az da olsa alın teriyle kazandığım şey beni mutlu eder. Dolayısıyla bir Müslüman olarak benim böyle piyangoyla işim olmaz demeniz gerekiyor. Ama bakıyorsunuz hiç tahmin etmediğiniz kişiler bana çıkarsa işte hacca giderim, bana çıkarsa cami yaparım, bana çıkarsa şu hayrı yaparım gibi hata üzerine hata yapıyorlar. Bir defa piyangoda çıkacak olan para haramdır. Haram olan şeyle ne cami yapabilirsiniz, ne hacca gidebilirsiniz, ne de hayır yapabilirsiniz. Yani hata üzerine hata yapılıyor. O halde bir Müslümanın vermesi gereken cevap neymiş? Ben helal rızık peşindeyim, haramla işim yoktur, haram kazanç bir Müslümana kâr etmez, yar olmaz, ben az da olsa helal olan rızkı arz ederim tarzında cevap vermek lazım. Hayır yaparım, cami yaparım, hacca giderim tarzında farz muhal böyle kelam edenler bilsinler ki piyango bileti almakla bir haram işlediler. Bu sözü söylemekle de ikinci bir haram işliyor demektir. O sebeple Müslümanların uyanık olması, akıllı olması, neyi nerede nasıl konuşacağını bilmesi lazım.